Latif bir tevafuka işaret eden bir fıkradır. 36 yapraktan ibaret ve İmam-ı Ali'nin fevkalade takdirine mazhar olan 32. sözün kendi kendine gelen 5.715 tevafuku risalet Nur'un bu havalideki gayet mühim bir talebesi olan Ahmet Nazif'in nüssasında çıkmıştır. Demek o risalenin hatta hakikisine rast gelmiş ki bu harika kerameti göstermişler. Hem iki hüsrevi Risale-i Nur dairesine ve Bekir Sıtkıya kerametini gösterip imana getiren ve tılsımı kainatın üçte birisini halleden 15 yapraktan ibaret olan 30. söz yine kahraman Nazif'in nüsasında tekellüfsüz 3.835 tevafuku biz gözümüzle bu kerameti tevafukiyeyi nuriyeyi gördük. Haşiye bu risalede Eliflerin mecmu 144 çıkmış tam tamına sayit olup müellifinin imzasını gösteriyor. Halil, Hilmi, Salahaddin, Emin, Feyzi, Sayit Nursi Hafız Mustafa'nın bir fıkrasıdır. Aziz Üstadım, o cereyanın hücumu anında köyümüzde nahiye müdürü ve daha zahiren mühim memurlar bulunduğu halde, şifahen isimlerimizle ihbar edip taharri ettirmek istedikleri halde, Hazreti Esedullah Ali Kerramallahu ve Cehu ve Gavs-ı Azam gibi çok manevi üstatlarımızın manevi yardımlarıyla akim kalıp hatta o memurları aleyhimize değil lehimize manevi darbeleriyle çevirdiler. Elfu elfi elhamdülillah haza min fadli Rabbi. Mektubu mütala ettik. Aciptir ki bizim kusurumuzdan ve ufacık ihtiyatsızlığımızdan gelen o tesirsiz cereyana haber veriyor gördük. Çünkü bir kısım avamın az ve bid'alara tabi bir kısım Ulema-i Zahir, hakikaten kendilerinin pis ve dalalet bataklığından giden yollarında arkadaşlık etmeyen ve bir Cadde-i Kübra'yı bulan risaletin Nur Şakirtlerini zemmediyor diye sizden gelen o mektup haber veriyordu. Hakikaten öyle oldu. Mektuptan bir gün sonra merakı mucip üzerimizde hiçbir tesir kalmadı. Talebeniz Hafız Mustafa Emin ve Feyzi'nin Isparta'daki kardeşlerine yazdığı bir fıkradır. Evet, Isparta'da bulunan kardeşlerimizin haber verdikleri bu ehemmiyetli hadisi taarruziyeye teşebbüs vuku zamanında, muhaberemiz kesildiği halde, mütemadiyen her vakit üstadımız aynı taarruza maruz bulunuyoruz gibi bizi yani feyzi ve emini ikaz ediyordu. Dikkat ediniz, dört cihetle bize taarruz var. Demir gibi sebat ediniz, bir halt edemezler. Biz de bakıyorduk ki, bizde bir şey yok, hissetmiyorduk hem o gaybî hadiseyi bertaraf etmek için mutabık bir mektup bize yazdırdı, size gönderildi. Risale-i Nur şaketlerinden Emin Feyzi Hulusi Bey'in bir fıkrasıdır. Lahikanın bu defa irsal buyrulan kısmını aldım, lehul hamd kutsi vazifede istihdamımız devam ediyor. Hakikaten insan, seyyidinin mütenevvi hizmetler arasında böyle nurlu ve nurani hizmette bulundurmasını hissedince, Zaten ücretini peşin alan bir köle olduğunu da nazarı dikkate alınca, bütün zerrat-ı kainat kadar dil ile hamd etmek istiyor. Yani kalbinde yanan Elhamdülillah kandili, her şeyi müsebbih ve hamid gösteriyor ve güzel bir niyetle, o hamidlerin hamdini ve müsebbihlerin tesbihini ve o şakirlerin şükrünü beraberce seyyidine takdime bir iştiyak hissediyor. Nurlu ve kutsi mektuplarınız yekdiğerini takip ettikçe, hakikaten tahkiki imanın kemale doğru seyran ettiği görülüyor. Bu aciz kardeşiniz şüphesiz bir surette iman ettim ki, şeriat-ı Garray Ahmediye aleyhissalatü vesselamın hakaykına, ruhuna nüfuz etmenin en kısa, en hatarsız, en zevkli tarikı Risale-i Nur'a intisapladır. Evet, bahtiyar odur ve ona derler ki, Risaletün Nur'a intisap etmiş bütün müminleri kendisine tam hakiki kardeş bilip bu zulmetli asırda imanı tahkiki nuru ile Cadde-i Kübra-i Ahmediyye'yi Aleyhissalatu Vesselam buluyor. Nihayetsiz şekillere, karışıklıklara rağmen Bismillah ile açılan Risaletün Nur kapısından girince tıfıl iken ümmeti diyen şefiğini ciddi sevmek, yani sünnet-i seniyesine ittiba eylemenin muaccel mükafatı olarak buluyor. Her emri işlerken bu emri cani bir haktan bu ümmete getireni, her nehi yapmama cebrederken bu nehi taraf ilahiden bu ümmete getireni düşüne düşüne, derslerde geçtiği gibi bütün ömür dakikaları ibadet olabilir. Ve o Habib-i Huda, o şefi-i ruz-i cezayı her işinde numune etmek azminden mütevellit muhabbet, o Habib'in bulunduğu aleme göçmeyi sevdirecek hale getiriyor ve böylece mutu kable en temutu sırr tezahür ediyor. Tezekkürü mevt veya rabuta-i mevt. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Elhasıl ne arasak hep Risaletün Nur'da güneş gibi görünüyor. Risaletün Nur şakirtleri dikkat etseler daha bu fani alemdeyken Li vaul hamdi ahmedi Ali sallatu ve selam altında bulunduklarını inayeti hakla anlarlar. Acizane fehmedebildiğim şu anda kalbime gelen hakikatlara istinaden diyeceğim ki, bu dalalet ve bid'aların ve dinsizliğin taun ve vebadan daha ziyade ve daha şiddetli sari illetlerine karşı risaletin Nur'un getirdiği ve talim ve tefhim ettiği çok hakikatlardan Sünnet-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam temessük dersini en hakiki olarak alan risaletin Nur şakitleridir. Onlar bu temessük ve intisaplarının 2 kere iki dört eder katiyetinde mazhar oldukları, inayet-i Rabbaniye şehadetiyle muaccel mükafatlarını görüyorlar. Yani burada sünnetiyle dalalet ve bid'at ve dinsizlik ateşlerinden kurtaran mensup olduğumuz şeriatın mübelliği, burada halas ve mukavemetle, ahir hayatımızda iman ile, haşr Ekber'de şefaatiyle inşallah ebedi sevindirecektir diyorlar, diyebiliyorlar. Elhamdülillahiha da min Fadlı Madem ki böyle olmuştur, o halde şüphesiz Rıssâletün Nurun intişarındaki maksat, şu zamanın insanlarına tahkiki imanı ders vermek, mütehayirlerini kurtarmak, müteharrilerini takviye ve tarsin etmek, zındıka ve ehli ilhadi iskat ve ilzam etmektir. Ama fitne ateşlere afet haline alan bu zamanda. Cam ile elmasın beraber satıldığı bir çarşıda bu mübarek nurları yani şanında i̇nna nahnu نَحْنُ نَزَّلْنَ ve inna لَهُ لَحَافِظُونَ buyurulan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakiki tefsirleri olan risale ül Nur'un hakaretten siyaneti için hem sırran tenevverat sırrı tenvirini Rahim ve Kerim Rabbimiz irade ve takdir buyurmuş. Risale-i Nur şakirtlerinden hulusi Halil İbrahim'in Risale-i Nur'a hitaben yazdığı bir fıkradır. Elhamdülillahi alerrisaletin nuriyye, şumusu Kur'an'ın envarlarından in'ikas eden Ecrâm-ı Uluviye, Seyyarat ve Sevâbit-i Kevkebiye ve ezhar ı Müzeyyene-i ravza Safa'iye ve Hakai'k-i ile Memlû Dürri Meknûne El-Müeyyedu ilil Akliye ve Teslimiyye olan Risale-i Nuriyye, Esrar-ı Kitabullah alemi ziyalandırdı ve inşallah daimi ziyalandıracaktır. Ve öyle bir şaheserdir ki selef-i salihinin eserlerinin sonunda gelmekle hepsinden ileridedir. Öyle mebzul bir feyz var ki en zulmetli kalpleri dahi nuru iman ile nurlandırır ve öyle bir marifeti ilahiyeyi serdü beyan eyler ki körlere bile gösterdi. O benim gözümün nuru, kalbimin süruru, gönlümün bülbülü, ruhumun gıdası, letaifimin incilası, canımın canı. Ben onun her bir hakikatına bin can versem, inşallah bir cana mukabil bakide bin can alacağım. O benim kabirde en iyisim, berzahta refikim ve mizanda amalim, sıratta burakım, cennette yoldaşım. Ben onun hakkında nasıl tarif edebilirim? 28. mektupta serd edilen "Vama medahtu Muhammeden bi maqalati, velakin medahtu maqalati bi Muhammed" fehvâsınca ben de derim. "Vama medahtu risalata'n nur bi maqalati, velakin medahtu maqalati bi risalati'n nur." Hem ne nehaddeme düşmüş ki o menşur-u Kur'an'dan bahsedeyim. Olsa, olabilse bu fakir ondan istişfa ve istişfa ve istifaza edebilir. Şöyle ki, ker ne kahiydat ne dadi kah kaydesince, rızayi bari'nin kendisinden hoşnut ve razı olmasını isteriz ve onun nuruyla ile dünyada bütün alemi İslam'ın nurlanmasını isteriz ve talebelerinin dünyada birer aslan ve ahirette birer sultan olmasını ve Livâul Hamt sancağının altında. Önde üstadımızla bütün talebeleriyle varmak isteriz. Elhasıl, istemesini bilmediğim için maddi ve manevi bütün rızk ve ihtiyaçlarımızın verilmesini, üstadımın istemesini isteriz. Orada bulunan kardeşlerimizin, başta üstadımız olarak, cümlesine ayrı ayrı selamlarla sıhhat ve afiyette berdevam olmasını isteriz. Elbâkihu elbâki, talebeniz Halil İbrahim Risale-i Nur'un mühim erkanından bulunan ve bu aynı hakikat olan mektubunu bizlere gönderen Halil İbrahim kardeşimizin sözlerini, aciz lisanım söylemeye ve atıl kalemim yazmaya muktedir değilse de, her hususta bu mübarek kardeşimizin fikrine bütün ruhu canımla iştirak ediyorum. Hem kalbime bakıyordum, bu mektubu yazarken lisanıma tercüman olamayan kalbim de aynen bu methe manen iştirak edip beraber o kardeşimle söyler gibi hissedip telezzüz ederdim. Eğer söyleyebilseydim ben de böyle söylerdim. Feyzi. Bismihi sübhânehu aziz siddık kardeşlerim. Bu yeni hadiseyi taarrüziyeden müteessir olmayınız. Çünkü mükerrer tecrübelerle Risâletün Nur inayet altındadır. Hiçbir tâife Şimdiye kadar böyle ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkat ile kurtulan olmamış. Hem geçen Ramazan'daki hastalığım ve Eskişehir'deki musibetimiz gibi çok vakıalarla zahiri sıkıntılı, meşakkatli halat altında Risalet-i Nur'un faidesine ait inkişafatı ve daha tesirli fütuhatı görülmüş. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maksudu ile risalet Nur'un fütuhatı başka mecralarda tesile vesile olur. Beşinci şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda bir hikmet var belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalade ve iktidarımız haricinde bir kazayı ilahi diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfsına itimat edip merak etmeyiniz. Hem siz hem onlar bilsinler ki, sadaka belayı def ettiği gibi risalet Nur Anadolu'dan, hususan Isparta ve Kastamonu'dan afat-ı semaviye ve arziyeyi def ref ref'ine vesiledir. Evet, Sabri'nin "Ya erdub li'i ve stamet alel cudi"e ayetinden istihrac ettiği mana haktır ve mutabık'tır. Evet, Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip kürey-i arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına sebeptir. Çünkü zafı imandan gelen tuyan, ekseri musibeti âme'yi celbettiği gibi, imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur o musibeti ammeyi dairesinin haricine bırakma rahmeti ilahiye tarafından vesile oldu. Bu ehli iman, bu Anadolu halkı risaletin nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onlar da bizim bu derece ahiretimize karışmaları onlara felaket getirmek ihtimali kavidir. İşte bu sekiz aydır, hususan bu heyecan veren bu hadiselerle beraber, şimdi yanımda bulunan feyzi emin ile ve bütün dostlar şahittir ki, bu sekiz ay zarfında bir tek defa ne harbi umumi ne de siyaseti sormamışım ve odamda işitilen radyoyu da üç senedir dinlemedim. Halbuki ben binler adam kadar dünyaya bakmak münasebetim var. Demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder. Onları Cenabı Hakk'a havale ediyoruz. Hem ehli siyasetle hiçbir münasebetimiz olmadığı halde kat'i bilsinler ki bu memlekette bu asırda bu milleti anarşilikten, tereddü ve tedenni mutlaktan kurtaracak yegane çare risale Nur'un esasatıdır. Bu hadisede sıkıntı çeken masumlar ve üstatları bilsinler ki ağır şerait altında bir saat nöbet bir sene ibadet ve bir saat hakiki tefekkürü imani, bir sene taat hükmüne geçtiği gibi, inşallah onların sıkıntıları da öyle sevaba medar olur. Onlar da merak edip teessür ile değil, ferah ve sürur ile karşılamalı, fakat Hz. i̇mam Ali radıyallahu anh'ın iki kere ''Sirran beyaneten, sirran tenevveret'' demesine binaen, biz her vakit ihtiyatlı olmak ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmeye mükellefiz.''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 hem nazif gibi birçok zatın rüyalarının tabirleriyle sizin hadiseniz olduğunu anladık. Umum kardeşlerimize birer birer hususan musibet zedelere selam ve dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onları çabuk kurtarıp vazifelerinin başlarına geçirsin. Amin. Haşiye, bu dua harika bir surette kabul oldu, pek çabuk kurtuldular. Kardeşiniz Said Nursi